Ermeni edebiyatı numuneleri. <gülüyor> Hazırlayanlar: Paylin ve Yetvart Tomasyan. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bu haftaki Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında konu edeceğimiz yazarımız Hrant Tasadur. Tanınmış bir yazar, tarihçi, eğitimci, milletvekili, gazeteci ve hukukçu. Daha önceleri eşi Zabel Asadur'dan bahsetmiştik. Hatta 5 Ermeni feminist yazarlardan biri olarak sık sık da adından yapıp etmelerinden bu programda anmıştık, bahsetmiştik. Bugün ise eşi Hrant Asadur'dan bahsedeceğiz. Hrant Asadur 1862 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul, Boyacıköy, Yerit Mangans ve İzherdibi Mezburyan okullarında başladığı eğitimine Robert Kolej'de devam etti. Minas Ceras, Püzant Keçiyan gibi ünlü aydınlardan özel dersler aldı. 1881 yılında Paris'te hukuk eğitim almak için gitti. 1884'te hukuk eğitimini tamamlandı ve İstanbul'a döndü. Gregor Odyan ve Capriel Ekneyan'la tanıştı. İstanbul'a e, döndükten sonra avukat olarak çalışmaya başladı. 1892 yılında Kirkor Zohrab ile birlikte Masis dergisini çıkartmaya başladı. 1898 yılına kadar haftalık bu derginin, bu yayının ödütörü olarak görev aldı. Araks mahlasıyla yazıları yayınlandı. Temelde edebiyat eleştirileriyle tanındı. 1898-1909 yıllarında Karaköy'de, Galata'da, Getronagan Okulu'nda yüksek sınıfların Ermeni Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği görevini 10 yıl kadar sürdürdü. 1909-1908 yılları arasında Ermeni Eğitim Komisyonu ve Sanasaryan Okulu İdaresi üyeliğini yaptı. 1905'te İzmiryans Edebi Heyetinin içinde bulundu aynı yılda İngiliz elçiliği ve konsolosluklardaki çevirmenlerin Osmanlı hukuku konusunda eğitilmelerinin görevini üstlendi. Çağının ünlü bir hukukçusu olarak 1909'da Bahriye Ticaret Mahkemesi, 1911'de Ticaret Kanunu'nun hazırlayan komisyon, 1912'de Erçimeni Adliye, 1914'te Şura'yı devlet yani bugünkü Danıştay üyeliklerine tayin edildi. 1915'te Bahriye Ticaret Mahkemesi azalarından Halil Cemalettin ile birlikte kaptülasyonlar hakkında hukuki nitelikte Türkçe geniş çaplı bir eser yayınlandı. Ermenice eserleri arasında ise 1901'de Gostantnobosu Hayırı Yev İrens Badyarknırı İstanbul Ermenileri ve Patrikleri adlı eseri İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin tarihine ilişkin en önemli başvuru kaynağıdır. Patrikhane tarihinden başka biyografik etütlerini içeren Timastner kitabı ise 1921'de yayınlandı. 1876'da kalem arkadaşları ile birlikte Haykıragan Öngerutyun, Ermeni Edebiyatçılar Birliği, 1879'da Glikyan Öngerutyun, Gligyalılar Birliği derneklerini kurdu. Eşi Zabela Sadur ile birlikte Ermeni Dili ve Edebiyatı ile ilgili Ermeni Dili ve Edebiyatı ders kitaplarını hazırladı. Bunlardan biri olan Tankaran, o günlerde ve sonraları çok ilgi gördü ve uzun zaman kullanılır oldu. Ben de orta lise okul günlerimde bu kitapları kullandım. 50 sene evvel tabii. 1915 yılında rahatsızlandı ve Kınalı adaya yerleşti. 1920 senesinde bütün devlet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinden istifa etti bir kenara çekildi. Ömrünün sonuna kadar Knalı Adada kaldı. 5 Haziran 1928 günü Knalı Adada vefat etti ve Şişli mezarlığına gömüldü. Bugün Aras Yayıncılığın 2012 yılında adını programımıza ödünç aldığımız Sarkis Sarant'ın 1913'te Osmanlıca'ya kazandırdığı 8 öykü yazarının öykülerinin çevirilerinin yayınlandığı Ermeni Edebiyatı Numuneleri kitabının içinde Hrant Asadur'un öyküsünün de bulunduğu kitaptaki seçkiden Balu adlı öyküsünü, Hrant Asadur'un öyküsünü okumaya çalışacağız. Uzun bir öykü, son kısmını okuyacağız. Gece kardeşinin kolunda... Eldorado balo salonuna girerken kalbi dehşetli endişelerle doluydu heyecandan çözemediği korku ve ümitle karışık bir his satenik ilk defa geniş katılımlı bir baloda bulunuyordu Yüzlerce hava gazı kandilinden fışkıran ışıklarla aydınlatılmış olan tiyatro, halılar, bayraklar, çiçeklerle donatılmıştı. Aşağıda salonda rengarenk kıyafetler, siyah elbise ve beyaz kolalı gömleklere karışıyordu. Danslar henüz basınamamıştı ve her yerde hay huy koşuşturma hakimdi. Parter ve birinci kattaki localar gittikçe doluydu. Orada oturan kadınların göğüsleri ve başları müceffer ve çiçeklerle parıldıyordu. Tülbentlerin ancak yarısını örtebildikleri göğüsler etin tatlı ve güzel rengini teşhir ediyorlardı. O zamanlar Ermeni aile eğlencelerine özgü cazibeyi hala koruyorlardı ve maskeli kadınların büyük bir kısmını oluştururlar Ermeni kibar ailelerin kadın ve kızlarıydı. Etiket o zamanlar asil delikanlıların repostan çok önce hatta ilk danstan itibaren dans etmekten men etmezdi. Düzenleme heyetinin tiyatro kapısından içeri girmek isteyen kadınları incelediği, bazılarını salona girmekten alıkoyduğu o eski hayırlı zamanlardı. Yalnızca en yetenekli fahişeler, onların da mütevazi giyinip mütevazı davrananları içeri girmekte başarılı olabilirlerdi. Zira komiserler dans eden kadınların kolları arasında uçacakları yerde gözetim vazifelerini yapmayı sürdürürlerdi. Yervant ve Satenik de danslara katıldılar. Birinci kadril daha bitmemişti. Satenik diranı parter localarından birinde gördüm. Çirkin bir kızla büyük nezaket ve incelikle konuşuyordu. Adeta kendini sevdirmeye çalışıyor gibi görünüyordu. Kızı tanıyordu. Onunla Saint Esprit okulunda birlikte okumuştu. Bir zengin gayrimenkul sahibinin kızıydı. Fakat çirkin Pek çirkindi küstah bir burun küçümser bir bakış dışarıya uğramış yanaklar bu kızı kendisine tercih edebilir miydi bir çeyrek geçmişti o halen oradaydı söyleşiyor gülüşüyorlardı kalbinde dehşetli duygular hissediyordu. Derin, zapt edilmez, imkansız, amansız bir kıskançlık duyuyor. O kızı saçlarından tutup locadan aşağı çekmek ve Diran'ın yanında onun yerinde oturmayı karşı konulmaz biçimde arzuluyordu. Orkestra'nın çınlattığı, Faust'un sihirli vasine ve salonda hüküm süren delice eğlenceye rağmen kalbi atıyor, kanıyordu. Diran, Başka locaları da ziyaret etti fakat daha az kaldı ve Satinik onu aşağıda salonda kendisinden biraz uzakta gördü. Çingene kıyafetine maskeli bir kadın ona fal açıyordu. Kadın o serseri kadınların konuşma tarzını, tavır ve hallerini layıkıyla taklit ediyordu. Yervant ve Satinik onlara yaklaştılar. Genç kız sordu. Doktor, ''Falınızdan memnun kaldınız mı?'' <gülüyor> Diran başını çevirdi. Maskeli bir kadındı. Şahane bir endam, kumral saçlar, o büyüleyici bembeyaz gerdan ilgisini çekip onu fethetti. Satini'yi tanıyamadı ve altı seneden beri görmediği kardeşine de dikkat etmedi. Fakat o maskenin altında cazibeli bir kadının varlığını keşfetti. Ve kendisine sorulan bu soruyu fırsat bilerek ''Evet'' dedi. Özellikle de bu fal sizinle sohbet etme, şerifine ulaşabilme fırsatı verdiği için koluma girmeyi lütfeder. İlk lansırı benimle yapma iyiliğinde bulunur musunuz? Satenik daveti icap etti ve Yervant'ı bırakarak tereddüt etmeden Dira'nın koluna girdi. Ölçüsüz çabukluğuyla onunla olma arzusunu göstermiş oldu. Salonda bir, tür dön, bir tur döndüler, bir ara çok heyecanlanan satenik yavaş yavaş sakinleşti. Dira'nın kendisini tanımadığını anladı ve kendisini tanıtmamaya özen gösterdi. Fransızca konuşuyorlardı. Delikanlı ilk bakışta genç kızın Fransızcayı ana dili kadar kolaylıkla konuşan, terbiye görmüş, sirri, tatlı dilli ve hazır cevap bir kız olduğunu anladı balo salonundakilerin çoğunu tanıyor ve onlar hakkında fikirlerini söylüyordu. Diran, beş sene yaramaz öğrencilerle söz zerafetinin başkentinde yaşamış olmasına rağmen partnerinin düşünce ve sözlerini bambaşka bir zevkle dinliyordu. Onun muhakemesinin kendine haslığı, ruhu tanıdık gelen bir düşünme yeteneğinin keskin ceşur görüşleri Diran'da, Hayranlık uyandırıyordu. Hatla Lancer'in dansında ufak duraklamalarda birbirleriyle meşgulken mutlaka zarif ve bazen zararsızca yaramaz bir söz buluyor, sohbetin kesilmesine izin vermiyordu. Onu tanımamıştı ve tanımak için sarf ettiği gayretler işe yaramamıştı. Fakat kızın yanında alıştığının dışında bir mutluluk, olağanüstü bir yücelik hissediyordu. Danstan sonra hareketlerini dindirecek bir içki almak için Fuayi'ye gittiler. Kendilerini bir kalabalık kuşatıyordu. Maskeliler, maskesizler, kahkaha, hayhuy, kadeh tokuşturmalar, havasızlık, gaz ve tütünle kirlenmiş boğuk bir ortam. E, beyaz mermerden bir masa önünde önlerinde birer limonata kadehi konuşmaya devam ettiler. Ne havanın fenalığından ne hayhuydan ne de şamatadan şikayetçiydiler. Doktor, karşısında oturan kızın namuslu bir aileye mensup olduğunu anlıyor, hürmetkar ve nazik olmak konusunda cömert davranıyordu. Satenik, siz Paris Grand Opera balolarını görmüşsünüz. Bu akşam canlı sıkılmıştır, <gülüyor> dedi. Aksine, burada her tarafta tanıdık yüzlere rastlıyorum. Çoğu selam veriyor, yaklaşıyor, konuşuyor. Halbuki insan orada büsbütün yalnız ve kimsesizdir. Özellikle burada e, localarda maskesiz kızlarla tanışabilirsiniz. Onlarla konuşmak elbette maske taşıyanlara konuşmaya tercih edilir. Değil mi? Fakat bu onları bırakıp sizinle konuşmama engel değil ve birbirlerinin gözlerine baktılar. Delikanlı, kendisinde onu tanımak için karşı konulmaz istekler uyandıran bu dokundurmayı anlıyordu. Kızsa, delikanlının gözlerinde merak ve dikkatten başka bir şey bulmayı ummuyordu. Fakat matmazel bana azap vermeye devam ederek beni sizden kalan siyah ipek maskenizin hatırasını saklamaya mı mahkum edeceksiniz? Beni Tanımamanız daha iyi. Benim kim olduğunu bilseniz belki memnun olmayacaksınız. Konu giderek muğlak bulanık bir hal alıyordu. Diran hatıralarını kurcalıyor ve karanlıkta bir o yana bir bu yana koşuşturup aradığı şeyi bulmaya çalışıyordu. O aralık Yervant Fuayi'ye girdi. Kendilerine yaklaştı. Satini'nin kulağına bir şeyler fısıldadı ve uzaklaştı. Diran onun dikkatle süzdü. Bu yüzü görmüş olacaktı. Fakat nerede? Ve birdenbire hatırladı. Yervant Satin'in kardeşiydi. Acaba genç kız da satinik miydi? Ona baktı. Saçları kumral, gözleri maviydi. Mükemmel. Fransızca konuşuyordu. Hiçbir hareketini kaçırmamak için gözlerini kırpmamaksızın gözlerine bakarak sordu. Matmazel, hünkar iskelesinde hiç bulundunuz mu? Ee, bu ansızın gelen soru zavallı kızı şaşırttı. Sinirinden bir titreme geldi ve halis tavrından beklenmeyecek bir şeyle şu cevabı verdi. <gülüyor> ben mi? Hayır, bulunmadım. Diran bir şey söylemedi büyük dereye piyasasını hatırladım. 6 sene evvel orada ona rastlayarak gönlünü kaptırmış ve o sessiz aşkın ilk kıvılcımlarını olanca mutluluğuyla yaşamıştı. Sonra hünkar iskelesinde bütün bir gün o güzel genç kadının cazibesiyle büyülenmişti. Sonra, sonra Paris'te onu unutmuştu. Taksim Bahçesinde ona rastladığı vakit onun güzel hatırası bir an için tazelemişse de. Zengin bir kızla evlenmek kararında ısrar ettiği için satenikle görüşmeyi düşünmemişti. Şimdi tekrar onunla konuşuyordu. Paris'ten döndüğünden beri İstanbul'da gördüğü ve gösterişine geçici bir süre kapıldıktan sonra hayal kırıklığına uğradığı kızlardan ne kadar farklıydı. Bu kız onlardan kat kat zeki, ölçülü, samimi ve üstündü. Diran ''Biraz da balo salonuna gitmek ister misiniz?'' diye sordu ve aşağıya indiler. Dans salonuna hayhuy hakimdi. Kavalyeler ve damlar terlemiş, soluk soluğa vals yapıyorlardı. Diren ve satenik de onlara karıştılar. Onlar kadar heves ve arzuyla dans eden başka bir çift yoktu.'' Kollarını açmış sanki havada uçuyorlardı dönüyorlar dönüyorlardı müziğin ahengi ve dansın verdiği coşkuyla sarhoşdular ancak müzik kesilince durdular soluyorlardı bitkindiler vaftan sonra tiyatronun bir köşesinde kadife bir koltuğa oturdular Dirhan iki saatten beri bu kızın sesinin ve söylediklerinin sihri altındaydı. Kalbini onun aşkıyla e, dolmuş hissediyordu. Uyuyan kalbinin uykudan sıçrayıp unutulmuş onca hissi yeniden hatırlatmasından doğan karşı kolunmaz bir konuşma arzusu duyuyordu. Onunla büyük bir şevkle sohbet ediyor. Paris hayatını, yaptıklarını, yaşadığı zorlukları, İstanbul'a döndüğünde bir konum edinmek için duyduğu endişeleri, ilk başlarda maruz kaldığı sıkıntılarını ayrıntılarıyla anlatıyordu. Sanki bir mahrimine, sevdiğine kalbini açıyormuş gibi konuştukça konuşuyordu. Bir senelik vefasızlığının, kayıtsızlığının satenikte istemeden unutturmakta olduğunu farkında değildi. Satenik, ee, Dira'nın kendisini tanıdığını anlıyordu ve yanında aldığı hazzı görmekten derin bir mutluluk duyuyordu. Onun sözlerini tahlil ediyor, söylemedik Söylemek istediklerini anlıyordu. Bu mazeretler, af bekleyen hal, bu mahremce sözler, hayal meyal seçilen bir mutluluğun verdiği hislerden ilhamla kalbinin derinliklerinde yeniden filizlenerek gerçek bir şekil alan ümitleri ilan ediyordu. Dira'nın sevdiği kadının kendisi olduğunu, bir ara aşkıyla ilgili kafasının karışmış olabileceğini, uzun seneler bekleyişiyle, ümitle bu mahremiyetin bütün zorluklarına tahammül ederek, bir seneden beri kayıtsız kalışına karşı sabırla, hiç sızlamadan azap çekenin kendisi olduğunu söylememek için kendisine hakim olmaya çalışıyordu. Ah, bütün bunları söylemek için şiddetli bir arzuyla kıvranıyordu. Fakat hayır kalbinin sesini boğması lazımdı. Belki bir başkasıyla evlenecekti. Belki biraz önce locada o kadar hararetle, o kadar heyecanlı bir coşkuyla sohbet ettiği çirkin kızla evlenecekti. <gülüyor> Savallı kız Dira'nın kendisini tanı kendisiyle konuştuktan sonra başkalarıyla ilgilenmenin delilik olacağını düşündüğünü bilseydi, tanıdığı Ermeni kızları arasında kendisine eş olmaya onun kadar layık bir başkası var mıydı? Hı? Zengin değildi. Ne önemi var? Şimdi iyi para kazanıyordu ve bir kadına bakabilirdi. Hayır, delilikti bu. Bu kıza çoktan evlenme teklif etmeliydi. Onunla mutlu olacaktı. Aklı başındaydı. Nazik zevkliydi. Avrupayı terbiyesiyle pek uygun bir hayat arkadaşı olacaktı. Ve dahası var. Onun tarafından sevileceğine emindi. Paris'te geçirdiği beş sene boyunca eline ücret karşılığı aşkların okşayışlarından başka bir şey geçmemişti. Hiçbir samimi alakasının olmadığı mahluklarla cismi, zavallı, hayvani hırslardan ötesini yaşamamıştı. Dira'nın kalbi bunu düşünceye sevinçle doluyordu. Delikanlının sustluğunu gören satenik sordu. ''Niçin böyle dalgınsınız?'' Acaba kalbinizde hazin hatralar mı uyandı? Hayır, güzel hatralar. Frer okulundan mezun olduğum sene büyük derede geçirdiğim yazı düşünüyordum. Bu imayla yetinmişti. kendisini tanıdığını açıktan açığa söylemek istemiyordu. Böyle birden bire açığa vurmakla zavallı kızın kafasını karıştıracağını düşünüyordu. Hünkar iskelesinde bulunduğunu inkar ettiği gibi elbette bunu da reddedecekti. İnkar da etmeseydi, Diran kendisi kendisini zor bir duruma sokmuş olmayacak mıydı? Bir senelik kayıtsızlığını nasıl telafi edecekti? Kadrilde dans ettiler. Ee, büyük arayı haber veren boru işitildi. Ayrılma vakti gelmişti. Satenik rica ederim dedi. Lütfen beni kavalyemin yanına götürünüz. Benim için gitme vakti. Fakat Matmazel daha erken. <gülüyor> Hayır doktor gitmeye mecburum. Bu sözü öyle bir kesinlikle söyledi ki Diran ısrar etmedi ve onu Yervant'ın yanına götürdü. Satinik elini uzatarak ona veda ettiği zaman bakışında bir hüzün belirdi. E, Diran bunu gördü. Onun mavi eldiveni altında saklı küçücük sevimli elini büyük elinde sıkıyordu. Kararlı, kendinden emin bir sesle Allah'ı ısmarladık dedi. Yervant kız kardeşinin koluna girdi. Gitmek için hazırlanırken iki maskeli kız kendilerine yaklaşıp onları lafa tuttular. Diran gözleriyle onları takip ediyordu. Gidip tiyatro kapısında beklemeyi, satenği yervantla gidip gitmeyeceğini ve hangi tarafa gideceklerini anlamak istedim. Balo soluluğundan dışarı çıktı, Şapkasını taktı, paltosunu giydi, yakalarını kaldırdı ve karanlık bir köşede arabaların durduğu yere yakın bir noktada bekledi. Biraz sonra Kolkola Eldorado'nun kapısından çıktıklarını gördü. Kendisinden azıcık ötede bir arabanın yanında durdular. Yervant Beşiktaş'a gitmek için bir araba tuttu. Arabanın kapısını tutarak "Satenik çabuk ol. Üşürsün." dedi. Diram bunu duydu. Artık şüpheye yer yoktu. Satenik karısı olacaktı. Arabanın yola çıkmasını bekledi. Kamçının şakırtısı, tekerleklerin dönmesi, hayvanların tıkırtısı işitildi ve araba kendisini orada kesin kararını vermiş ve kalbi yepyeni aşkıyla dolmuş halde bir başına bıraktı. Baloya geri dönmedi. Hikaye burada son buluyor. Programı kapatmadan önce eşi Zabel Asadur'dan da birkaç söz etmek yeridir. Garabet Donelyan ile mutsuz bir evlilik geçiren Zabel Asadur, eşinin ölümünden sonra Hrant Asadur evlendi. Zabel Asadur romantizminden gerçekçiliğe geçiş döneminin önemli kalemlerinden biri olarak kabul gördü. Eşi Hrant Asadurla birlikte Ermeni dili ve edebiyatıyla ilgili ders kitapları hazırladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'da kalarak Ermeni okullarında öğretmenlik yapmayı sürdüren Zabel Asadur, Hrant Asadur'dan 6 sene sonra 1934'te hayatını kaybetti. Şişli Ermeni mezarlığında eşinin yanına, Hrant Asadur'un yanına defnedildi. Haygin Kadın Platformu, 2003 yılının Ekim ayında Osmanlı Kadın Hareketi'nin ve Ermeni Edebiyatı'nın önemli ismi Zabel Asadur'un, eşi Hrant Asadur'un, bu değerli çiftin Kınana adada yaşadıkları evin girişine bir hatıra plaketi çakmak istedi ve çaktı. Ee, yazar, şair... Zabel Asadur ve eşi yazar Hrant Asadur bu evde yaşamıştır minvalinde bir plaket. Çakılan bu hatıra plaket kimliği bilinmeyen kişilerce ertesi günlerde söküldü ama sonra tekrar yeniden plaket yerine kondu. Zabel Asadur ve Hrant Asadur ikamet ettikleri bu ev günümüzde özgün mimari özelliklerini hala korumaktadır. Evin ilk sahibi Ohanes yandır Birinci Dünya Savaşından sonra Nersesyan Okulu örneğini bir süre bu okulda, bu binada sürdürmüştür. Kına, Kınalı Adaya gittiğinizde Akasya Sokak No 11 binanın önünden geçerken Zabel Asadur ile Hrant Asaduru anarsak ruhları şad olur bu bilgi notlarını da düştükten sonra artık programımızı sonlandırabiliriz. Bize ayrılan süre tükendi gitti. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı numuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla Açık Radyo'da Açık Dergi'de kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ölüleri için haç yerine ağaç dikenlerin anısına Sirov Ugaradov Sevgiyle hasretle Ermeni edebiyatı numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvart Tomasyan